Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Uzun yıllardır şiir, tiyatro ve kuramsal çevirileriyle Türkçe literatürü zenginleştiren ve kendi şiirleriyle de Türkçe şiirde kendine has bir kanalda yolculuğunu sürdüren değerli Üstad Cevat Çapan. Bu akşamki konuğum 16-17 yıl önce Adam yayınlarındaki odasına gidip gelmeye başladığım Üstad'ı bugün programda konuk ediyor olmak benim için ayrı bir onur ve mutluluk kaynağıdır. Cevat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk benim için de. Büyük mutluluk çok teşekkür bunca ederim. yıl sonra buluşmak. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi çok uzun yıllardır dedik ama e, hakikaten kaç yıl oldu? İlk e, ne zaman ne yayınlamıştınız? Ee, <gülüyor> 50 yıldan fazla oldu tabii. Yani 52'de yani kitap olarak değil ama e, böyle imzamın bir matbaada evet. basılması 52. Yılında, 1952'de. 1952. lise öğrencisiydim. Karlsenburg'tan. 60. yılındayız. Evet, evet. Karlsenburg'tan şiir çevirisiydi. Sonra ertesi yılda kendi şiirim çıktı gene varlıkta. Ondan sonra bir iki dergide şiirler çıktı ama hemen kendime geldim, haddimi bildim ve sustum uzun süre. E, arada üniversite bitti. Döndüm Türkiye'ye. Döndükten sonra e, bir takım çeviriler yapmaya başladım. E, bu tabii daha çok şiir çevirisiydi. Hı hı. Ama bu arada işte kuramsal kitaplar da vardı işin içinde. Çünkü zaten e, İstanbul Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümündeydim. Orada hem bir çeşit meslek hastalığı diyebileceğim çevirilerdi bunlar. Yani hem öğrettiğim derslerle ilgili çeviriler oluyordu. Ki bunlar şiir ve oyun evet. çevirileriydi. Derken işte kuramsal kitap olarak Fischer'in Sanatın Gerekliliği, George Thomson'un Marksizm ve Şiir, Lukacs'ın Çağdaş Sanatın Gerekliliği evet. gibi kitaplar çıktı. Bir de e, bir belki e, suç, bir itirafta bulunayım. <gülüyor> e, Yunan şairlerini çevirmeye başladım. Evet. Ama Yunanca'dan değil, İngilizce'den. Şöyle bir e, hafifletici e, sebep vardı. E, biraz çatpat Rumca biliyordum. Yani annem Giritli olduğu için evde çok... ...kulak dolgunluğu vardı... ...yani çok yabancı bir dil değildi benim için... ...ama tabi... E, ...seferisi, kavafisi... ...bilmem risosu... ...böyle aslından çevirmek... ...gibi bir iş değildi... ...o yüzden... ...her zaman iki yakama yapışabilir... ...şeyler... <gülüyor> ...titiz eleştirmenler... ...haklı da çıkabilirler... E, ama tabii tabii başka İngilizceden de çevir yani İngiliz şairlerinden, Amerikan şairlerinden de çeviriler yaptım. Bu arada baktım ki çok en çok Akdenizli şairlere yakınlık duyuyorum. Tabii İspanyol şairleri, İtalyan şairleri de girdi işin içine. İspanyol İspanyolca yazan Güney Amerikalı şairler de girdi. sonra Şöyle baştan çıkarıcı bir beyit buldum. Dr. Johnson'ın Çin'den Peru'ya sözü hmm. geçen bir beyitti bu. E, baktım, benim şiirler <gülüyor> hem Çin şairi var, Lipolar, Tufular hem Perulu Cesar Vallejo var. Niçin Çin'den Peru'ya diye bir araya bir getirmeyeyim olması. dedim bu çevirileri. Öylece yani ilk Şiir e, çeviri kitabı belki de Çin'den Peri oldu. Gerçi ondan önce Destansı Öykü Hı. yani Seferis'in Mifistorema şiirini Destansı Öykü diye çevirmiştim. E, böylece bir e, çeşit e, gizli şair çıktı adım. Yani <gülüyor> Mehmet Fuat'ın taktığı bir attı bu. Dedi ki bu sen herhalde şiir de yazıyorsun. Bu çeviriler <gülüyor> iyiymiş onun gözünde. Ee, tabii gizli şair olmak Gizli polis gibi bir şey Yani çok <gülüyor> şaibeli bir şey Onun için e, Kendi imzamla da şiirler yazmaya başlamıştım Onları da yayınladım 70'li yıllarda 70'li yılların sonuna doğru Arkası geldi ondan sonra işte döngü Güvercin Dön kitabı olarak çıktı evet. 85'te falan Böylece e, suç, gerçekten suç işleyen birisi haline geldim. Peki e, şimdi ilk yayınlanan e, basıldığı, isminizin basıldığı e, üründe bir çeviri olduğuna göre hani bu çeviriyle sizin e, başka bir şeyiniz var sanki, e, ilişkiniz var ve özellikle şiir çevirisiyle. Evet, yani hani? böyle bir suçum var. <gülüyor> Bu tabii... de var tabii yani sayenizde sayısız ee, Yani bundan yakınmıyorum. Pişman da değilim böyle olmasından, üzgün de değilim. Ama tabii başkaları için e, bir şey oluyor. Küçümseme fırsatı oluyor. Yani o şair değil zaten çevirmendir <gülüyor> diyenler var mesela. Ama yani... E... Hani şimdi Neyse. E, kamusal alanda onlarla ilgili <gülüyor> <gülüyor> ee, şeyleri nasıl karar veriyorsunuz ee, hani işte Elliot'tan e, Çorak Ülke e, şu an önümde Yeats'ten her şeyi ayartabilir beni e, Carver'dan bilmezsiniz aşk nedir. Şimdi gibi, yalnız yalnız kimden ne çevireceğinizi e, ya da, yalnız sevdiğim seçimi nasıl yapıyorsunuz e, sevdiğim şairleri yani sevdiğim şiirleri. Hı -hı. Çevirmeye kalkışıyorum. Ee, bir de her sevdiğim her şairin her şiirde kolay çevrililemiyor. Evet. Onun için illi de bütün şiirlerini çevirmek gibi bir şeyim yok, bir saplantım evet. yok. Ee, yani mesela bu yüzden Yeğin'in bu kitabı e, seçme şiirler olduğu için bazı yayın evleri istemediler. <gülüyor> Onlar çünkü ya bütün yayın hmm. istiyorlar yahut e, bir, kitabını... bir kitabını eksiksiz olarak istiyorlar. E, benim de öyle bir şeyim yoktu yani öyle onların ısmarlama iş yapmıyorum. Evet, yani. evet. E, o yüzden e, seçtiğim sevdiğim e, şairleri bir de tabi e, Okuttuğum bir ders ise bu, ki, e, modern İngiliz şiiri dersi veriyordum, modern Amerikan şiiri ve tiyatrosu dersi veriyordum. E, o konularla bir çeşit daha profesyonel bir ilişki kurmuş evet. oluyorum. Yani meslekten bir şey oluyor. Onları çevirmek biraz ödev gibi de oluyor. Tabii e, çevrilebilenleri de çeviriyorum, Çeviri, çevirdim. Tabi o kadar çok çevrilecek, çevrilmesi evet. gereken e, yazar, şair var ki ancak bir bölümüne yetebiliyor insanın gücü ve vakti. E, peki e, şeyi şimdi, şimdiye kadar e, yaptığınız e, bütün çeviriler üzerine yani Cevat Çapan çevirisi e, demek hakikaten edebiyatımızda bir e, şeydir. ...imzadır. Yani... ...bir kitabın, bir şiir kitabının... ...hele ki normal diğer... ...işte tiyatro oyunları yahut kuramsal kitaplarda da... ...bu geçerli ama... ...hele ki şiir gibi bir şeyde... ...alanda kitabın üzerinde... ...çevirisinin Cevat Çapan'a... ...ait olduğunu... ...gördüğümüz anda... ...gönül rahatlığıyla alabilir ve... ...tavsiye edebiliriz. Valla bunu duyduğuma çok sevindim. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın hocam bu... Yani evet böyle bir... ...bazı yerlerden sizin, böyle şeyler duyuyorum. Sizin çevirilerinizde bir... E, ...yani bazı... ...hatta yanlış hatırlamıyorsam... E, ...belki Mehmet Fuat'tan e, okudum... ...yahut... E, ...karıştırıyor da olabilirim... ...hani... ...öyle çevirdiğiniz şiirler var ki... E, ...orijinalinden... ...Türkçesi daha keyifli ve güzel... E, ...bir hale gelebiliyor... Ee, bu tabii şey bu muazzam bu, bir dil duygusu. Bu işle uğraşanlar için en büyük iltifatlardan biri bu. Yani ben de bunu kullanıyorum. Hatta bir ara İngiliz kültür heyetine bazı İngiliz şairler gelmişti. Bir şey yaptık, bir çeviri hmm. semineri yaptık. Orada onlar bizim yardımımızla çünkü Türkçeleri hmm. o kadar iyi değildi. İşte Ankara'dan, İstanbul'daki, üniversitedeki asistanlardan, genç çevirmenlerden yardım alarak bizim şiirlerimizden çeviriler yaptı. İşte Can Yücel'den, benden, bir iki şairden daha. Gelenler arasında da Caroline Duffy vardı. İşte Michael Hals diye birisi vardı. Benim bir şiirimi bir Türk asistanla İngilizceye çevirmiş. Okuduğu zaman ben dedim ki bu aslında daha güzel olmuş. <gülüyor> o kadar memnun oldu ki Michael. Dedi, ya, hele bunu şairinden duyduk. Evet dedi o zaman dedi beraber çalışalım senin şiirlerinden bir kitap yapalım. Bu sayede bir İngilizce kitap çıktı ortaya. Ee, yayıncı buldu işte kitap yayınlandı sonra beni İngiltere'ye davet etti. Orada çeşitli şehirlerde o kitabı şey yaptık, pazarladık. <gülüyor> yani <gülüyor> okumalar, <gülüyor> okumalar yaptık. Yapalım. Evet. Çok böyle bu tabii bir çevirmene söylenebilecek <gülüyor> en güzel şeylerden biri. Tabii ne kadar doğru bir değerlendirme tartışılabilir. Çünkü hiçbir zaman bir çeviri aslı kadar güzel. Olmayabilir ama bazı çeviriler, evet. bazı çeviriler gerçekten öyle iyi çevirmenler var ki e, o çeviriler için e, tabii aslını bilmeyenler aslından güzel oldu <gülüyor> diyorlar. Mesela Ömer Hayyam'ın bu Fitzgerald çevirileri <gülüyor> e, Fitzgerald o sayede İngiliz edebiyatında ünlü bir şair oldu şey, o çevirilerle ama e, onu beğenenler Ömer Hayyam'ı Dinlemişler midir yani Farsçasından hmm, hmm. Ömer Hayamın cübaillerini dinlemişler midir sanmıyorum ama sonuç bazen çok iyi oluyor yani Baudelaire'in de öyle değişik dillerde çok başarılı evet. çevirileri var Lorca'nın bazı dillerde çok başarılı çevirileri var ee, bu tabi e, şey için daha kolay söylenebilir bir şey. Ee, antik diller için, ölü diller için yani hmm. eski Yunanca'dan, e, Latince'den yapılan çevirilerin e, çok kulağa hoş gelmesi daha kolay çünkü artık o dilleri duymuyoruz, ses o sesleri duymuyoruz, bilmiyoruz ee, ve bazen de çok iyi çeviriler çıkıyor. Tabii bu dilden dile de değişiyor yani bazı dillerden bazı dillere. ...iyi çeviri yapmak daha kolay. Yani her dilden her dile de... ...o kadar yani, iyi çeviri olmuyor. Yahut e, şiirden şiire... ...de evet, değişiyor. Tabii, şiirden şiirde, değişiyor. Gibi hani, tabii. Her şiir... E, ...Türkçe'de o kadar iyi... E, ...seslendirmek... ...çok da kolay olmasa gerek. Evet. E, bir yandan... ...şimdi... E, ...çok yakın zamana kadar... E, ...akademideki... E, ...göreviniz devam ediyordu. Bahsettiğiniz işte İstanbul Üniversitesi'nden... ...yıllarından başlayarak... ...yakın zamana kadar... ...bir yandan akademisyenliğiniz devam ediyordu... ...bir yandan çevirmenliğiniz... ...bir yandan kaç yıl oldu bilmiyorum... Cumhuriyet Kitap Eki'ndeki şiir atlası... Ee, yani ...ben kendimi bildim bileli var o... ...evet... Ee, ...15 <gülüyor> yıl geçti... ...ben kendimi geç vakitte bilmiş de evet. olabilirim tabii de... ...neredeyse 20 yıla yakın... ...yaklaştı... Yani ...18 yıl falan oldu sanıyorum... ...her hafta orada bir... ...başka evet. bir dünya şairine... ...yer veriyorsunuz onun şiirlerine... ...evet... Ee, bir yandan işte geçtiğimiz yıl iki e, şiir e, kitabı çeviriniz e, Yates'den ve e, Raymond Carver'dan yayımlandı. E, hani o işte 70'lerden başlayan 60'lardan başlayan e, çeviri ve üretim e, şeyinizin e, bir tür çığ gibi katlanarak büyüyerek e, tam da artık hani artık e, akademik hayatın o e, mesai... E, ...almalarından da... E, ...kurtularak... E, ...şey gibi... ...en üretken vaktine... E, ...vardınız gibi geliyor. Tabii Ve yani... Yetkin, tabii ...yani ki. şimdi... ...başka yapacak işi... <gülüyor> <gülüyor> ...yok mu <bu> adamı herhalde... <gülüyor> ...diyebilirler. E, öyle yani... ...işte ders... ...der vardı, ders evet. veriyordum... ...tez yönetiyordum... E, ...tabii... ...şey... E, Az şiir yazıyorum. Değil belki yani kendim daha çok yazsam belki bu kadar çok çeviri. Yani çeviri bir kaçış olarak da hmm. düşünebilir. Belki onun için o kadar çok çeviriyorum. Yani kendimi, e, kendim daha çok çalışsam, <gülüyor> kendimi yazsam daha iyi olacak diye düşünüyorum şimdi. Ama gene de bir sürü şeyler var önümde. Yani tasarladığım çeviriler de var. Ama yine de e, evet hani... Eğer şiir çevirilerini e, bütün bütüne bir kenara bırakmak sizin şiirlerinize daha fazla okuyacağımız anlamına gelecekse... Şimdi elbette, şöyle bir şey de var Mesut. Yani tabii e, bir sürü güzel şeyler söyledim. Bu e, insanı yüreklendiren bir şey. E, ama genel olarak e, kimsenin de umurunda değil. Yani bu... Yani, Büyük okur kitlesinin umurunda değil. Hiçbir o, zaman olmadı. Onun için... Ya e, da çok uzun zamandır bu olmadı. Bu çevirdiğim şiirler... Yani mesela şiir atlasını bir yayın evi bütünüyle basmak istiyordu. Sözleşmeler imzalandı falan. Fakat tam basılacakken yayın evi battı. <gülüyor> <gülüyor> e, hiç olmazsa şeyi kurtarayım dedim. Yani o bütün o... 8-9 yıllık şey içinde kendi çevirilerimi onun içinden alıp bir kendi çevirilerimden ben bir kitap yapayım dedim onu öyle bir ayıklama yaptık ve sonunda Cumhuriyet kitapları onu basmaya razı oldu bin nazla ee, ama adını tabii e, şiir çevir denize at. Koymak zorunda kaldım. Çünkü <gülüyor> öyle yani şiir çevirip denize atıyoruz aslında. Fakat fena bir başlık değil o galiba. Evet, ga gayet. <gülüyor> <gülüyor> o şiir atlası yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 8. ciltte mi durmuştu? 7. 7 cilt yayınlandı. Değil mi? 7. cilt ha. yayınlandı. Evet. Yani şimdi belki sahaflarda falan bulmak lazım. Evet. Evet. Yani çok tabii nadir. E sözleşme yaptığımda 10 ciltlik bir hmm. malzeme hmm. birikmişti. Eğer basılabilseydi yani bunun bir arkası gelseydi bu yıl on, on altıncı on yedinci cildide basılabilecekti. E, bir yandan da şeyi, e, iyi düşünüyorum. E, sizin tiyatroyla da e, şeyiniz var. E, çok yakinen e, ilişkiniz var. Evet vardı yani orada da yani yaptığım şey, boyun çevirilerinden pek azı oynandı. Yani hı hı. işte Vesker'den Kökler oynandı, ee, Tolstoy'un e, Savaş ve Barışı'nın bir uyarlaması çok <gülüyor> başarılı bir uyarlaması var Piskator'un yaptığı. O şehir tiyatrosunda oynandı, Ocase'den Kırmızı Güller oynandı. Bir de e, Kenterler'de çevirip sahneye koyduğum Atol Fugard'ın Sarı Sabah Çiçeklerinden Bir Ders diye bir oyunu var. E, sonra gene Tolstoy'dan Anna Karenina'nın e, adaptasyonu, uyarlamasını çevirmiştim. O oynandı. E, oynanmamış... Beş altı tane daha başka çeviri daha var. var ama bakalım yani belki onlar da oynar. Bu arada Whiting'den şeytanlar da Ankara'da kısa bir süre oynandı. Yani Hı. Mehmet Ulusoy'un son çalışmasıydı o. Ee, fakat şeyde böyle çölde bir yerde yani <gülüyor> Mamak'ta bir tiyatro marango sahnesinde mi bir atölyede oynandı. Yani otobüste filan gitmek gerekiyordu. <gülüyor> Ya üç hafta oynadı ya oynamadı. Yani e, bazı şanssızlıklar da evet. oluyor. Gene de şikayet etmemek lazım. Bizim. Yani oynanmış olması bile bir şey. Peki e, ama sizin e, şu anda tezgahınızda boş değildir diye tahmin ediyorum. E, tabii yani şimdi bir Shakespeare kolajı tasarlıyorum. Karanlıklar aydınlığa diye. E, bu bütün Shakespeare oyunlarından bir kolaj... O muazzam bir proje ee, yani Shakespeare'in oyun yazarlığını özetleyen bir şey ee, başlığı da e, Shakespeare'le Nazım'ı birleştirmiş hmm. oluyor karanlıklar aydınlığa başlığı işte tarihsel oyunlar sonra komediler sonra trajediler sonra da son dönem romans oyunlarından birer kesit aşağı yukarı 45 dakikalık her bölüm hmm. olacak ee, bu hem Shakespeare'in dünyasını bize yansıtabilecek bir derleme olacak hem de e, bir çeşit Shakespeare'in hem topluma bakışını hem tarih anlayışını hem e, metafizik sorunlarla ilgisini yani diyelim ki tarihsel oyunlar onun İngiliz toplumuna evet. ve tarihin nasıl çalıştığına, nasıl işlediğini gösteren bir bölüm. Komediler, insanlar arasında işte aşk ilişkileri, evlilik ilişkileri gibi bir gerçeği yansıtan bir bölüm. Trajedilerde metafizik sorunlar, evet. yani olmak mı olmamak mı? O meseleyi ele alan oyunlar. Son dönem oyunları da Shakespeare'in Hayatla barıştığını Hı. yani bütün o trajik acılar çektiklerine rağmen yani hayatın bütün güçlüklerini göstermesine rağmen sonunda Shakespeare fırtına da bu çok ortaya evet. çıkan bir şey fırtına oyunda ama kış masalında da var aynı şey. Her şeye rağmen hayat yaşanmaya değer diyen bir son söz olarak e, söylüyor sözünü. Onca hesaplaşmadan sonra bir dinme evet, hali. Evet yani. Ey güzel yeni dünya diyebiliyor. Bugün yaşasaydı hala söyleyebilir miydi bunu bilemiyorum ama e, o, o zaman bunu söylemiş. Yakın bir zamanda bir de e, transrömer çevirisi okuyacağız sizden. Evet, Transümer e, de çevirdim. E, sanıyorum Nisan'da çıkacak. Hı hı. E, i̇şte bu Nobel'i alması bir vesile oldu. Ama daha önce çevirmiştim evet. Transümer. E, Küçük bir kitap çıkmıştı iyi şeylerden. Şimdi onu genişlettim. Yani 100 küsur sayfalık bir e, kitap oldu. E, bu da severek yaptığım bir iş. Çünkü e, Trans tanıştım 93'te. E, İsveç'e çağırdılar. O ilk küçük hmm, çeviri hmm. kitabı yüzünden. Orada onun için bir şenlik düzenlenmişti. şeyde, Kötland Adası'nda, Vispi'de. Orada Tanıştık. Şey çok acıklı bir durumdaydı. O felç yüzünden evet. konuşamıyordu ve sağ e, elini kullanamıyordu. Ama e, o haliyle bile son derece e, nazik, e, sevecen bir insan olarak bütün katılanlarla dostluk etti. Hatta e, benim yanımda bir kitabı vardı. Ona sol eliyle. <gülüyor> kendi adını ve benim adımı yazdı ee, ve sol eliyle piyano da çalıyormuş müthiş bir müzik Oo. meraklısı ee, onun için o tanışma çok e, benim için e, unutulmaz bir olaydı. Peki hocam e, e, yani sizinle çok daha uzun e, programlarda ve e, defalarca aslında e, görüşmek sohbet etmek. E, i̇sterim ama maalesef bu akşamki kum saati evet. e, sona eriyor. E, katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Beni bu kadar e, kendi hakkımda bu kadar konuşma fırsatı verdiğin <gülüyor> için pek hoşlandığım bir şey değil ama demek ki e, fırsat kolluyormuşum. <gülüyor> Estağfurullah. Çok teşekkürler hocam. Müjde ederim. Efendim edebiyatımızın önemli şairlerinden ve uzun soluklu uzun soluklu çeviri emektarlarından Cevat Çapan ile yayımladığı son iki çeviri kitabını bahane ederek Yeats'ten Her şey ayartabilir beni ve Raymond Carver'dan Bilmezsiniz aşk nedir? Ri bahane ederek küçük bir sohbet etmiş olduk. Matbuat Dünyası'ndan bu haftalık da bu kadar. Görüş, öneri ve eleştirileriniz e, yahut paylaşmak istediğiniz yayınlarla ilgili iletişim için programın Facebook sayfasının yanı sıra e-posta adresimizi de kullanabilirsiniz. matbuatdunyası.gmail.com Haftaya yine aynı gün ve saatte Matbuat Dünyasından bir başka konuyla buluşana dek şimdilik hoşçakalın, iyi akşamlar. Matbuat Dünyası